Ramazan'ın son 7 gecesinde arasınlar. Hadis 1192. Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanır, itikafa girer, kendisini ibadete verir ve şöyle buyururdu.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 son 10 günündeki tek gecelerde yani Ramazan'ın 21, 23, 25, 27 ve 29. gecelerinde arayınız. Hadis 1194. Yine Ayşe'den Allah ondan razı olsun nakledildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 Ramazan'da diğer aylardan daha fazla kulluk yapmaya çalışırdı. Ramazan'ın son 10 gününde de Ramazan'ın diğer günlerindeki ibadetten fazla ibadet ederdi. Müslim itikaf 8. Hadis 1196. Yine Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir.